و اعوذ بك ربنا الله الرحمن الرحيم ان الذين الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمله الله العظيم اللهم العظيم و بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم احصنتكم بالحي الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Bir mübarek Cuma gecesine daha kavuşmak üzereyiz. Ramazan-ı Şerif'teki cumalar başka cumalara benzemez. Fazlul Cuma'da fi Ramazan kefazlı Ramazan hala sayri şuhur Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar faziletliyse Ramazan-ı Şerif'teki bir cuma da diğer cumalardan o kadar üstündür. Zaten dört tane cumamız var. İkisi geçti. Bir de bu gece geldi. Bir tane daha cumamız kalacak. Allah ona da kavuştursun fazlük önemi. Onun için cemaati bırakmamak lazım. Sohbetleri terk etmemek lazım. Namazları cemaatle kılmak lazım. Hangi sohbette hidayet var belli değil. Hidayeti Mevla gizledi sohbet kelimeleri arasında. Devamlı takip edersek birinde yakalayacağız inşallah. Onun için şimdi... Önümüzdeki yani yarın değil öbür gece de 21. gecedir. Artık e, e, tabi tek geceler son on geceler başlıyor. İytiyafa girmek isteyenler bir gün bile bir gece bile Allah için insan iyiytiyafa yapsa yani bir cemaatle namaz kılınan mescitte kalsa hiç çıkmamak üzere ancak kazayi hacet için çıkaraptesi için başka bir şey için çıkmazsa men'u tekafaya yevmen fi sabilillah ibtigae Allah'ın rızasını kazanmak için celle celaluhu bir gün itikaf yaparsa e celalullah beynehu ve beyne'n nar e salate khanadika Allah Teala onunla o kişiyle cehennemin arasına üç tane hendek açar. Kullu khandak abadu ma beyne's sema ve'l ard bir hendek demek gökle yer arasından daha uzak mesafedir. Gökle yer arası 500 senelik mesafedir. Öyle 3 tane hendek açar. Yani o adam cehenneme giremez. İstese bile giremeyecek. Mevla engel çıkartıyor. Bir gün itikaf yapsa. Ama son 10 günün tümünde itikaf yapılırsa, bu sünneti i müekkededir, kuvvetli sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba almış olur. Bu zamanda bu itikafa girenler kalmadılar. Biz evvelce giriyorduk. Fakat şimdi oruçsuz itikaf olmaz. Yani ben oruç tutamadığım için bizden itikaf da düşmüş oldu böylece. Ama camiye girerken niyet ediyoruz. İşte kaç saat kalıyoruz. İtikaf sayılır ama sünnet müekkedi olan itikaf tabii 20-30 senedir bizden düştü. Ama ondan evvel her sene girdik Efendi Hazretlerimizle beraber. Zülhice'de de girerdik. Hacca gitmediğimiz sene. İsmaila'da Efendi Hazretleri yani Zülhidçe'nin ilk onunda da girerdi. Yani onu da hiç yapan kalmadı şimdi. Bekti. İsmaila'da bile Zülhidçe'de giren duymuyorum artık. Yani duymuyorum. Ee, yine Ramazan itikabı meşhurdur. Er, biraz girmek isteyenler var. Yüz kişi girdiğimiz olurdu İsmaila'da. Ne bereketli zamanlardı, ne kıymetli insanlar vardı. Şimdi kıtlık var. Yani cemaat artıyor bakma sen. Kaliteli insan, şuurlu insanlar azalıyor. Sayılar azalıyor. Allah yeniden, yeni bir nesil halka ilesin Allah'tır. Amin. Kurban olduğum şuurlu, takva üzere, faziletli ilme merak, dine merak yeni bir nesil, yeni bir ya Rabbi gençlik sen bize halkeyle yarat ya Rabbi. Amin. Yaratan ancak sensin ya Rabbi. Bir de i̇şte bakarsın ummadığımız yerden bir yeni gençlik çıkar. Çıkıyor da, çıkmıyor da değil ama e işte biz tabi eski günleri arıyoruz, devamlı hatırlıyoruz. Artık Yine sizlerle teselli oluyoruz. Cemaatimiz sohbete gelenlerle beraber teselli oluyoruz. Şimdi yarın e, değil öbür gece, on geceler giriyor. İtikaf yapmak isteyenler güneş batmadan evvel itikafa girmeleri lazım. Yani ne güne bahsediyorum? Cuma'nın akşamı. Yani yarın akşam, yarın akşam değil. E, cumartesi. Cumartesi 20'dir. Cumartesinin Güneşi batmadan evvel, ikinden sonra güneş batmadan evvel girenler, yani 10 gecelik. Ha bu 29 çekiyor, o mühim değil. Bir gece evvel girmek gerekmez. Mühim olan son 10 gecelerdir. Yani 10 olması mühim değil. 9'a da düşse son olacak. Yani ne demektir bu? 20'yi 21'e bağlayan ilk gecesidir demektir. Bu 30 olursa 10'a tamamlamış olur, 29 olsa 9'da kalmış olur. Bunda bir zarar yok. Çünkü Ramazan bitti, Zaten Kadir Gecesi olma ihtimali kalktı. Bundan dolayı son e, yani 20 21'e bağlayan gece cumartesiyi pazara bağlayan gecedir. İnşallah ben burada olayım yine inşallah. E, çünkü Kadir Gecesi olma ihtimali kuvvetlidir. Şafii mezhebine göre kesin Kadir Gecesidir. Şafii mezhebi deyip geçme. Koca 3 değil. E tabi bu hadis-i şeriften de kuvvetli rivati vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten teharru ile te kadri e, fil asr il min ramazana fi avtarha Kadir gecesini nerede arayın? Ramazan-ı Şerif'in son onlarında arayın, son onlarının da teklerinde arayın. Yani işimiz aslında çok da zor değil. Burada 21 23 25 27 29 olmak itibarıyla Beş geceye yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabii Mekke-Medine'de de takvimimizin aynı olması da bize bir kolaylık oluyor. Çünkü bazı yer onlar bir gün evvel yapınca orada tek bizde çift, bizde çift orada tek. İnsan on gecenin her gecesini Kadir bir sahibi. E insan da her gece aynı tempoyla da mesai sarf edemiyor. Hepimiz beşeriz yani. Bazı gecelerde kendimizi hazırlıyoruz. Bu gece bir kuvvetli. Ben de ne zaman kendimi hazırlasam uyku gelir. Yahu Başka gecelerde gözüme uyku girmiyor. Anası demiş çocuğuna, demiş uyusana demiş, erken kalktın. Sen baksana gözüme demiş, bu gözde uyuyacak göz var mı? Üç yaşında çocuk diyor, Bunu iki yaşında. Şimdi gözüme uyku girmiyor. Yahu tam mübarek gece oluyor, böyle kendimi önceden hedefe kitliyorum, şu kadar rekat kılayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ya böyle uyuyacağım. Yahu şeytana inanmayan, değil mi? Şu Allah'a inanmayan kafir oluyor. Şeytana inanmayan ne oluyor? O da kafir oluyor. Şimdi bir adam dese ki şeytan yok. Kafir olur şeytan var ya. Öyle mi? E avuzu billahi ne şeytanir başlıyorsun Kur'an'a da. Şeytan Yahusa niye ucu çekiyor? E şimdi hani cinleri inkar eden, şeytanı inkar edenler kıpkızıl kafirdir. Ya yani bu şeytan da var ya. Ve maense şeytan ve nzikra. Kehf suresinde Yusuf aleyhisselam diyor ki Musa aleyhisselama adı geçmiyor orada yanındaki Çömezi diye geçiyor, hizmetçisi diye geçiyor. O dedi ki diyor La balık nerede diyor getir de yiyelim. Ya diyor ben unuttum sana deme balık, pişmiş balık üzerine bir pınardan su değdi balık canlandı, denize gitti. Bu ayetle sabittir. Efendim sen diyor işaretimiz oydu sen diyor Hızır Aleyhisselam arıyoruz. E sen bana niye demedin diyor Musa Aleyhisselam. Zaten oradan ileri gitmişler gitmişler boşuna yoruldular. Dönecekler o kadar yolu geri bir de. Musa Aleyhisselam da diyor, ben de boşuna yorulmadım. Hiçbir yolculukta yorulmak bilmem diyor. Dünyayı geçsem yorulmam diyor. Hızır Ali ile bulunacakları kayayı geçtiler. Kayayı geçince yorgunluk çöktü ona. Yorgunluk çöktü ki daha fazla gitmesinler diye. Hele yoruldum dedi ya. لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Ya ben dedi yolculuklarda yorulmam ama bu sefer yoruldum dedi ya. Yani yemeği isteyince... Onun da aklına balık gelecek. Eee balık yok. Yani daha gitmesinler diye acıktım dedi. Ele getir. E dedi ki balık yok ki dedi. Ne su yok ya dedi. E dedi balık canlandı gitti denize. E dedi sen ne biçim adamsın. Ben sana demedim mi ki işaret yeri orası. Balık canlanacak denize atlayacak dedim sana. E dedin ama dedi. Şeytan unutturdu bana. Ayet bu ya. Şeytana Mevla fırsat vermese yol vermese uyutur diyor. Hadis şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir insan diyor e, her namazdan sonra 10 kere subhanallah on kere alhamdülillah 10 kere allah akber bu başka rivayet bu da Bukhari müslümde var yatarkeni de ekliyor bu öbürü 33 subhanallah 33 alhamdülillah 33 allah akber yatarkenle ilişkili değil 5 vakitten sonra bu diyor ki 10 kere yaparsa sonra da uyuyunca 33 subhanallah 33 alhamdülillah 34 Allah-u Ekber derse sayı da şu kadar oluyor. Hasenatta 1500 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hesabını yapmış. Ben size ara sıra yapıyorum. Siz de işte diyorsunuz ki ne hesapçı hocasın ya niye hesap yapıyorsun? Sevabın hesabı mı olur? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste hesabı yapmış. Bu diyor dilde diyor şu kadar okunuyor ama işte 10 kereler 50 e, tane ediyor şey mesela. 50 subhanallah diyor değil mi? 5 e, kere yani. 5 kere 10. Hepsinden 50 yapsa 150 yapıyor. Sonra 33, 34 de 100 yapıyor. Bu lafız olarak dilde sayarsan kaç yaptı hepsi? Bir günde 150 daha lafızda 150 yaptı bu barıga adam. Anladınız mı? Yok fazla mı yaptı? Yok 3 kere ondan 30, 35 ile çarptık 3 kere 5-15 150 yüzde yatarken yaptık 250 he. ama bunu 1'e 10'la katladın 2500 veyahire hesap gidiyor katlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, bu durum e, çok kolaydır ama vakalilun meamili buna devam eden azdır. Allah Allah. Ya biz 33'ü yapmaya uğraşıyoruz. 10 daha kolay. Niye bunu yapan azdır? Çünkü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğiniz zaman diyor dünya kelam konuşmadan bunu yapmanız lazım. Mutlaka diyor biri gelir bir şey söylerse veya sizin aklınıza bir şey gelir şeytan aklınıza bir şey getirir konuşturur sizi diyor. Konuşturduktan sonra yapsanız da karavana. Peki yatarken de diyor bunu yapan azdır. Hakikaten azdır. Yatarken çok zor oluyor ya. 33-33-34 Bukhari, Müslim en saygın. Çünkü diyor neden? Şeytan sizimize gelir. Fe yünevvimuhu kablen yekulev. O bunları demeden şeytan uyutur onu diyor. Bak, unutturmakta şeytanın devresi var mı? Var. Uyutmakta devresi var mı? Var. Mevla niye böyle yaptı? İmtihan. Onun imtihan. Şimdi hazırlanıyorum, şu gece bir ibadet yapayım. Hakikaten uykum geliyor. Kahve, bilmem ne, markaların ismini vermeyeyim reklam olmasın, atları yavurca. bir şeyler içiyorum, içiyorum, içiyorum da zorlan toparlıyorum yani. La bir gün evvel böyle bir şey oldu. Çünkü bir gün evvel mübarek gece değildi. Şimdi onun için yarın değil öbür gece. 21. gece bir defa tek gecelerinde arayın hadis-i şerifine göre tek gecelerin nesidir? Birincisidir. Son on gecelerin tek gecelerinin birincisidir. Bir. İki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü. Bu da sahih hadislerde geçiyor. Kütbüsiti de falan vesaire. Ramed Nambel olan kaynakları sahipte gördüm. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve sellem rüyası senin benim rüyama benzer mi? Benzemez. Rüyelen bir Peygamberlerin rüyası vahidir. Aynı ayet gibidir. Rüyamda gördüm ki buyuruyor. Kadir gecesini çok soruyorlardı hangi gece? Aslında bana bildirildi buyurdu kesin. Kesin şu gün diye diyecektim size, bildirildi. وَعُلِمْ تُعَفِمَّا اُنْسِيِّ تُعَفِمَّا Sonra unutturuldum. Kesin olsa herkes kazanır. Mevla herkes kazansın istemiyor. Her zaman onu sayanlar kazansın istiyor. Öyle senede bir geceyle kazansın istemez Mevla. Mevla her zaman var. Namaz her zaman farz. Sen hiç Allah'ı aradığın, sorduğun yok. celle Zikrettiğin yok, şükrettiğin yok. Bir gecede işi koparacağım. E, bu milletin canı çıktı her gece namaz kılmaktan. Ne olacak yani? Eşit olacaksınız. Var mı öyle ya mı? Onun için gizlendi bu iş. Bildirildim sonra unutturuldum. Sonra yani e, hatta bildirildiği gece tam çıkıyordu sahabe-i zaten evinin içerisi mescidi açılıyordu. Tam evinden hane saadetlerinden çıkıp millete ilan edecekti şu bildirildi, şu gecedir, kesindir vesairedir. Belki geziyor senenin içinde diyecekti. Belki başka bir şey söyleyecekti ama kesin yani adresi verecekti. Fakat o arada iki kişi kavga etti. Fetelâhâ racülâni diyor. İki adam bir kavga çıktı orada. Batırdı, gürültü. Çok kötü bir şey bu ya. Bir hoca da öyle bir şey konuşacaksın. Orada iki kişi ses yapsa, diyeceğini unuttururlar hocaya. Hocanın da dikkatini dağılır. Ne oluyor orada falan? Bir de baktın okuyacağı ayeti unuttu hoca. Böyle şeyler oluyor ya. Yani. İki kişi gürültü çıkarttı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada sahabe-i kiram onları ayırdılar falan. Ne yapıyorsunuz ya? Susun musun falan. Oturun aşağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, bana Kadir Gecesi'nin tam tayini verildi. Gecesi vakti bildirildi. Sümme rüfea sonra kaldırıldı. Şimdi bu kaldırıldı şeyinden bazı alimler Kadir Gecesi hepten kaldırıldı. Bu Ramazanlarda hiç yok diyor. Bazı alimler o görüştedir. Fakat ekseri ulema diyorlar ki madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni imanla, ihlasla e, kıyam eden, teravih kılan geçmiş günahlar affolur. O zaman bu kadar müjde nereye gitti Kadir Gecesi? Sade sahabe dönemindeydi ise. Bundan dolayı kuvvetli görüşe göre kaldırılmadı. Peki Efendimiz niye buyuruldu ki kaldırıldı? Şunu buyurdu. Yani tayini kaldırıldı. Ben size şu gün, şu vakit diyecektim. Bu bilgi kaldırıldı. Kadir Gecesi duruyor. Yine siz arayın bakalım. Yine siz sizin işiniz yine aramaya kaldı. Kaldırıldı ne demek? Söyleme iznim kaldırıldı. Söyleyecektim kaldırıldı. Şimdi bu tabii yani bu da bir önemli bir şeydir ki iki kişinin kavgası, patırtısı, gürültüsü bu kadar ümmetin bakın e, 1400 küsur senedir kesin bir bilgiye kavuşamamamıza sebep oldu. Buradan da ilim meclislerinde sükut durmanın, mescitlerde ses yapmamanın, e, değil mi? Ulemanın, evliyanın bulunduğu yerlerde böyle birbirine niza çıkartmamanın çok ayıp şeyler zaten tabii. Ama oluyor. İnsanız, beşeriz olmuş, oluyor. Bunlara dikkat etmek icap ediyor. Bize düşen nedir? Şimdi bize zaten buyurulmuş ki on gecelerin, teklerinde arayın. Çok bir şey değil bu. Beş gece bu. Ha Mekke Medine hesap karışsa oranın takvimi mi doğru, buranın gibi doğru bu sefer her gece tek olma ihtimali çıkıyordu. E şimdi bu sene beraberiz. Yani 27 bizde de 27 olacak. Orada da 27 olacak. Anladın? Bu iyi bir şey. Yani manen adama bir huzur veriyor. E çünkü bu kadar insan milyonlarca insanlar da orada toplanıyor. E şimdi biz burada 27 yapıyoruz. Onlar yarın 27 yapıyor. Bunlar sıkıntı veriyor ümmete yani. Bu ihtilaf çıkıyor. Bu sene yani ittifaklı başının sonunu bilmiyorum. Bayramda yine iş karışabiliyor bazen. Şu anda başından bize miyim. Çünkü başı geldiği zaman artık 27 oynar mı? Oynamaz. Başı belli olduysa herkes de 27 aynı 27'dir. Bu bize rahatlık veriyor. Elhamdülillah. Ama rüyamda gördüm ki buyuruyor bu da sahih hadisler sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün sahabe Kadir gecesini soruyor merak ediyor. Buyurdu ki Kadir gecesinin e, sabahının alameti olarak rüyamda bana gösterildi. Ne oldu sabahleyin ben mescitte secde yaptım yani Ravza'da sonra baktım ki kumlar ıslanmış yani gece yağmur yağmış kumlar ıslanınca benim e, anlama secdeden çamur bulaşmış böyle bir alamet gördüm yani tabi Kadir Gecesi geçtikten sonra anlaşılıyor bunlar bu da çok önemli mesela kitaplarda yazıyor diyor ki Kadir Gecesi'nin alametlerini sayıyor en büyük alamet sabahında güneş ışıksız doğar her gün güneşi kolla parlak doğar, Kadir Gecesi'nin sabahıysa o kadar melekler geri göğe dönüyor ki onların kanatlarından güneşin şuaları yayılamıyor. Bundan dolayı tas gibi, böyle tas gibi doğar, böyle bakır tas gibi. E ama zaten onu gördüğün zaman Kadir Gecesi geçmiş oluyor. E o zaman ne lazım bu alamet? Ne lazım bu alamet? Bir daha seneye lazım. O zaman uyanık olursun, seneye, o geceye dikkat edersin. Öyle mi? Bütün sahabe bunu aramış. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son on gecelerde camide kalmış Sediri küçük ince bir hasırı vardı zaten yatağı mat'a yok bizim gibi. Nerede bizim yataklar? Değil mi? Yatağı yaylı, maylı böyle Vücuduna göre şekil alıyor bilmem ne alıyor Enerji çekiyor bilmem ne boşaltıyor bilmem ne sanki bize öyle bir yatak reklamları var ki şimdi yani adam ayakta uyası geliyor hikaye Kâinat'ın Efendisi hasıra yaygıya yatardı sallallahu aleyhi ve sellem ama Ayşe anamızın direği diye geçen direk var orada dualar yüzde yüz kabul biz orayı kolluyoruz hep Ravza'da o direğin önünde yatardı şimdi her sene son on gece niçin e, camide yattı kalktı eşlerine yanaşmadı hiç ilişkiye girmedi, girmezdi. Son on gecelerde. Çünkü zaten camide, itikafta olan o arada evine gidip, evi caminin yanında da olsa, imam itikafta olsa, imam meşrutası da mahfilden eve ekli olsa, e bu şimdi gidip de e, zaten oruç değilim. Eşiyle ilişkiye girse itikafı bozuldu mu? Bozuldu. Ve lâ tübâşirûhûne ve entüm fil Bakara suresi. Mescitlerde itikaf yapıyorken eşlerinizle ilişkiye girmeyin. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem saçına çok bakım yapardı. Çok saçın çok uzundu ya. Saçlarına çok bakım yapardı böyle en ufak kir böyle zerre kadar. O kadar temizdi ya sallallahu. Temizlerinden temize. Hatice Budayyin sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak camide dururdu kendisi. Başını evin içine. Mescit onun evin bitişi gidi. Oradan Ayşe anamız falan hanalarımız başını yıkardılar bir tek. Başını yıkardılar, camiden vücudunu çıkartmazdı. Anladın? O kadar, ondan fazlası yok. Şimdi bu on gece itikafın esas sebebi ne? Kadir gecesini yakalama meselesi. Devamlı camide olayım. Çünkü bu on gecenin mutlaka biri. Oncu kaçırmayayım. Gerçi yani İmam-ı göre... Ramazan'ın içinde de gezer, senenin içinde de gezer. Mesela bu gece Cuma gecesi. Cuma gecesi olduğu için yani yarın Cuma olunca gece önce geliyor. Bu gece Kadir gecesinden bile eftal olduğuna dair rivayetler var. Bu her Cuma gecesi hakkında geçerli. Hele bir de ki Ramazan'ın Cuma'sıysa sormak için. Ama ve lakin, şimdi bu gecenin ayrı bir özelliği daha var. Bu Cuma'yı konuşuyorum. Geçen hafta konuş bunu demedim. Niye? Bu gece 19. gece. Bu gece 19. gece olunca şimdi şu gece, biz teravide de buradayız. Civarda olanlar Ahmet Yesevi Derneği'ndeyiz. Burası neresi demeyin. Almanya'dan yetişemezsiniz tabii ki. Fatih'te civarda olanlara söylüyorum. Teravi anca ezanla, millet camiler ezan okudum biz de okuyoruz. Hatimle de kılmıyoruz, merak etmeyin. Yandım Allah, kaçmanıza gerek yok. Normal namaz kılıyoruz. Tamam He, ya, teravide de buradayız. Üst katta yer olur, alt katta yer olur. Cemaat bereketli olur inşallah. Şimdi bu gecenin özelliği neydi? Bu Davut'ta vesaire kaynaklarda geçiyor. Utlubu ve bihaserate ev 19'te mi Ramazan? Kadir gecesini nerede arayın? Ramazan'ın 17'sinde arayın. Ben bulunamadım. Gelecektim. Seçti. İstanbul dışına çıktık. İşler karıştı. Gitmek durumunda kaldım. E, 17. gecesinde arayın. Bedir gecesiydi. Bir de on dokuzuncu gecesinde arayın. Şimdi bu gece on dokuzuncu gece. Yarın on dokuz. O zaman yani son on gecelerin dışında da aranması emredilen geceler var. Sahih kaynaklarda. Onları da inkar etmeyelim. Mesela bunlardan biri de bu gece. eşini şimdi bir de bu cuma gecesi olduğuna göre bu gece. Bu şimdi çift dikiş, üç dikiş oldu yani. yani. Zaten bunda hiç Ramazan bile olmasaydı Kadir gecesinden eftel olma rivati var Cuma'dan dolayı. Hele bir de Ramazan, hele bir de 19. gece arayına denk geldi. İşte bu Cuma gecesi bu gece şimdi rastgele bir şey değil. Allah mübarek eylesin hepimiz Bu gecede beraatlerimizi ihsan etsin. Bu iftar saatinde azade eylesin. Boyunlarımızı, boyunlarınızı cehennemden azat eylesin. Dağıttınız mı kurmaları? Ha bak o verecekleri kurmadan alacaksınız önce. Kendi kurmanız daha yağlı olsa da önce bundan. Anladın? Sonra sizinkileri yiyin. Birinci benim şeyle açın. Ben de bir şey yapayım diyorum arkadaş da bana mübarek ortak oldu. O da, belki de o aldı götürüyor sevapları ama bilmiyorum. Beni de ortaksız bırakmıyorlar gibi tek iş yapayım. Neyse. Allah zengin herkese verir. Onunla iftar edin inşallah. Şimdi elinizde bekleyin. Ezan okunur okunmaz hemen ağzı atarsınız. İftara acele yapmak kuvvetli sünnet 19. gece arayın bu gecenin önemini anlatıyorum. Şimdi yarın değil öbür gece meselesi. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben Kadir gecesinin sabahında mescitte secde yaptım. Rüyamda gördüm ki anlama çamur bulaştı. Yani suyla çamura secde yapmışım. Çünkü o zaman mescidin üstü kapalı değil. Mescidin üstü hurma liflerinden. Yağarsa yağmur aşağı damlıyordu. Yerde neydi? Böyle halı malı bir şeyler yok. Yerde kumdu. Medine kum, kumluktur kumdu. Zaten efendim Sallallah aleyhi ve sellem, şimdi çadırlar var ya hemen yeşil kubbenin bir gerisinde bir boşluk vardı. Üstü açıktı. Şimdi çadır yaptılar. Sonra bir daha ileri gidersiniz araya bir şey gelir. İleride bir açıklık daha vardır. Orada da çadır Sonra cami yapıldı. Arada iki onlara kumluk denirdi. Osmanlı zamanından beri. Birinci kumluk, ikinci kumluk. Hatta o eski resimlerde orada bir hurma ağacı var. Medine eski resimleri yeşil kubbenin hemen arkasındaki kumluğun eski resimlere bakın şöyle durduğunuz zaman kıbleye sol köşede bir hurma ağacı da var orijinal hurmaydı oraya kumluktu yani şimdi ben diyor suya ve şamura secde yaptım Kadir Gecesi'nin sabahı imiş o sabah diyor sahabe-i tabii tabi acayip ketikte bu Kadir gecesini tespit bakımından önemliydi bir sabah baktılar ki namazı kılarken kılarken e geldiler namaza baktılar o gece yağmış. Kumlar çamurlaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptırdı cemaat namazı bitirdi. Anında ne var? Kum yapışmış. Bir insanın anlığına secdeden toprak, kum e işte çakıl taşı bazı ufak ufak yapışır böyle. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem her kim elini anlına sürer de anlığından Secdeden sonra anından kum çakıl toprak gibi bir şey yapışmış da onu silerse Allah okulundan kibri kaldırmıştır. Daha okulda kibir nasip olmaz diyor. Bana rastladı böyle bir şeyler. Mecburen geziyoruz orada burada namaz kıldık. Yol kenarında kıldığımız oldu değil mi? Her türlü yerde kıldık yani. Kasıtlı olmasa da bir de bakmışım hanına toprak gelmiş, çamur gelmiş. Bunlar oldu. Bunlar büyük. Namazın içinde silmeyin ama. Namazın içinde harekete lüzum yok. Tek elle hareket namazı bozmaz. kesire girmez ama kerey yok. karaata girer. Namaz selam verirsin. Anlını böyle yaparsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra anlını silerdi. Ve orada duası var. Arkadaşlar bulursa söylesin. Dualarım kitabında. Eşhedü en la ilaha illallahurrahmanurrahim Allahümme ezhib annil hemme Bu çok büyük bir duadır. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Ey Allah'ım, kederi, derdi, üzüntüyü benden gider. Tam onu derken böyle silerdi. Ben onu ara sıra yaparım. Sanki başımdaki bütün dert, keder, üzüntü böyle elimden gider. Çünkü sünnet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu boşuna yapmıyor. Bir de elini böyle çekerken bu duayı okuyor. Burada mana var. Bu işten hiçbiri rastgele değil mutlaka o hareketin o sünnetin derde kedere üzüntüye ilacı var tesiri var mutlaka onu yapın amel edin yani cep dualarımda da yazılmış olması lazım hepsini geçirdik oraya şeyden sonraki bapta arayın farz namazlardan sonra okunacaklarda geçiyor bu farz namazlardan sonra yani sünnetten önce şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ben böyle bir rüya gördüm bunlar da bir sabah geldiler Baktılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çamur var. Ne anladılar hemen? E dediler ki Kadir Gecesi'nin sabahında ol, olacak bu. Diye söyledi bize önceden. Bir hesap yaptılar, 21. gece. Onun için İmam Şafi'i radıyallahu anh kesinlikle diyor 21'dir. Çünkü bu hadis-i şerif çok sahiptir diyor, tarikleri kuvvetlidir ve sahabe tespit etmiştir ki bu yağmur yaptı alnınız camura batırması 21. gecenin sabahında olmuştur yani yarın değil öbür gece cumartesiyi pazara bayar Allah'tan da işiniz yok ertesi gün pazar o gece güzel bir kuvvetli ibadet çıkarın inşallah He? çıkarın mübarek adam burada teravih cemaatle kılalım yine sohbetlerimizi yapalım ben biraz dedim Yasin'le kıldırayım falan ama bilmiyorum canınız çıkar mı ya tebareke secde falan ekleyecektim. Sonra dedim eklemeyelim. Yasin yetsin he? Kur'an'ın kalbine. Bir gecede Yasin okuyan 24 kere hatmetmiş sevabı 24 kere. Bazı hadislerde 10 hatim kesin. E bir de namazda, bir de teravih'te olursa, o da da Kadir gecesi ise bir voliyi vururuz inşallah. Ama Yasin çok uzun bir şey değil. Altı sayfa yok. Yani Yasin'i hızlı okuruz inşallah. Öbür sureleri kendimiz okuyalım. Namazda Yasin okuyalım. Değil mi? Yaşlı var, hasta var. En hasta benim zaten. Birbirini idare edelim. Ondan sonra esas mesele şudur. Ebul Hasen-i Khorasani Hazretleri Şiratül İslam şehrinde geçer. Daha birçok kaynakta geçer. Bu zat Evliyaullah'ın ulularındandır. Diyor ki, Bulu'a erdiğim günden beri Kadir Gecesini kaçırmadım. Kadir Gecesi diyor senenin gecelerinde gezer. Ramazan'ın gecelerinde gezer. Hadislerde de birkaç rivayet olduğuna göre gezdiği anlaşılıyor. Her sene aynı olmaz. Her sene aynı olmaz. Bu sefer bana diyor Allah keşfimi açtı. Çünkü evliya Allah görüyorlar. Kadir Gecesi ağaçlar secdeye kapanıyor. Onlar görüyorlar ağaçların secde yaptığını. Ben böyle veliler gördüm yani. Görenleri gördüm yani. Ben görmedim ağaçların secde yaptığını. Hemen şimdi diyeceğiz hoca hurafe konuşuyor. Ben görmedim. Anlatanları dinledim yani. Büyük veliler vardı. Rize'de vardı, orada vardı, burada vardı. Biz çocuktuk. Böyle zatları gördüm yani. Evet. Ben o zaman ağaçlar secde eder, Kadir Gezi onu da bilmiyordum. O zatlardan öğrendim. Onlar özel nurları görürler. Yani manevi gözleri açık insanlar var. Şimdi de var. Bunlar inkar edemeyiz. Yani... Biz görmediysek de görenleri kabul ederiz. İtikad ederiz. Huştu zannederiz. Değil mi? Efendim e, Kadir gecesini diyor Mevla bana hiç kaçırtmadı. Ve 40 senedir takip ettim. Ve bu 40 senedi izlenimim neticesinde baktım ki her sene farklı gecede. Ama ekseri 10 gecelerin teklerinde. Ekseri On gecelerin teklerinde. Fakat bunu niye göre tespit ettim diyor bu zat. Bu çok yüzlerce sene evvel. Dört yüz sene evvel kitaplarda yazıyor. O da kaç yüz sene evvel. Benim diyor tespitim şöyle. Ramazan hangi günle girerse ona göre değişiyor. Her sene belli ama. Cetveli koymuş. Ramazan hangi günle girdi bu sene? Pazartesiyle girdi. Ramazanın bu sene ilk günü pazartesiydi. O sene ben altı yedi günü saymama lüzum yok. Biz sadede gelelim buyuruyor ki eğer pazzartesiyle girerse o sene 40 sene dönmüş bu 40 sene dönmüşte demek bu 7 günden biriyle girecek daha 8 gün yok 7 günden biriyle girdiğine göre 40 sene de kaç tane ye de bu işi tespit ediyor anlıyor musun 40'ta kaç tane yedi var e İşte altı kere diyelim yani Altı sene dönüyor altı kere. Anladım altı yedi senede bir tespit yapıyor. Bir daha altıda de ikinciye bakıyor aynı tutuyor. Bir daha de, anladın mı? Kırk senede hafta günlerinden giriş çıkışlarına göre ben diyor kesin söylüyorum pazartesiyle girdiği sene mutlaka yirmi birinci gecedir diyor. Evliya Allah'ın keşfi budur. Onun için e millet yirmi yedinci gecede karavanaya mı gidecek? Lan niye karavanaya gitsin? 27. gece, mübarek gece, ondan sonra teravih kılıyorsun, ibadet ediyorsun. Hiçbir gece boş olur mu? Ramazanın geceleridir, tek gecesidir. O ayrı bir şey. Ama herkese de bu Kadir gecesi nasip olmaz. E hoca bir tek seni dinleyenlere mi nasip oluyor? Ya ben beni dinleyenlere nasip oluyor diye bir şey dedim mi şimdi sana? Ama ben de kitapta gördüğüm bir şey nakletmek durumundayım. Çünkü neden? Yani bu zatın keşfine ben inanıyorum. Ben inanıyorum ama sen takva olmasın, ibadetin eksik edersin, kul hakkı yersin, 21'i de Kadir Gececi olsa bile kaybedersin. Öbürü mübarek Müslümandır, 25'te de kazanır. Yani burada kim kazandı, kim kaybetti diye şahıslar üzerinde duramayız. Burada ihlas mühimdir, huzur mühimdir, tevbe-i nasuh mühimdir, geçmiş günahlarına kefaret olması mühimdir. Yoksa günahlara devam ederken. Allah la eder gibi haşa dalga geçer gibi bu gece de Kadir gecesiymiş. Hadi ya tutarsa hesapları. Bu balık balık tutmuyoruz yani. Onun için burada iyi niyet kazanacak. Ama biz 21. geceyi ihya edeceğiz inşallah. Cumartesi pazara bağlaması itibarıyla iftara yakın bu sohbetimizi yapalım. Teraviden önce sohbetimizi yapalım inşallah. Geceyi de ibadette ihya etmek nasip olsun inşallah. Şimdi su testisi Su yolunda kırılacak. Siz sohbete devam edin, camiye devam edin, cemaate devam edin, mukabeleye devam edin. Ramazan mukabeleleriniz var, değil mi? Dinliyorsunuz bu camilerde. Kendiniz, çoğunuz yanlış okuyorsunuz, mübarekler. Ben size diyorum, kendiniz okumaktansa, düzgün okuyan beni dinlemeniz lazım. Çünkü kıraatınız bozuk. Harfleri yanlış çıkarıyorsunuz. çıkarabilirsin Ekseriyetiniz, talim, tecvit kurallarını bilmiyorsunuz. Onun için dinlemek de sünnet. Dinleyen de ortak. Mukabeleye mutlaka iştirak edin. Ben size Allah için uyarıyorum. Zaten kaç gün kaldı şurada. Şimdi mesela bugün haber aldım. Ben de bana haber gelmiş ama ben haberi şey yapamadım yani. Whatsapp'dan atmışlar. Ben onu açmamışım. Daha yeni açtılar. Ben onu açmamışım işte. Cenazemiz varmış mesela. Şaban Efendi kardeşimiz vardı. Şaban Çak. Buranın cemaatiydi benim daha Mikail amca zamanında rahmetli beni de gezdirirdi, bir ara şoförlüğümü yaptı beyaz sakallı, nur gibi adam o yana giderdik, bu yana sohbete giderdik burada o zamanlar eskisi gibi eskiden öyle her zaman adam bulamazdın araba efendim, Şaban abiyle yolculuklarımız var, şeylerimiz var e şimdi sabah sağlamadan bu sabah efendim Kur'an'ını almış, bir saat evvel camiye gelmiş sahurda mukabeleye kapıda girerken yığılmış Kur'an elinde düştü, öldü. Bak, beş vakit namaza devam eden cami yolunda gitti. Şimdi cami yolunda gitti ne demek? Mahşere kadar sabah namazının cemaatında yazılıyor şimdi. Mahşere kadar. İhramlı ölen, mahşere kadar ihramlı sevabı alıyor. İhramlı mahşere çıkacak. Lebbeyk Allahumme lebbek diyerek. Anladın? Kur'an okuyarak ölen, mahşere kadar Kur'an okuyor yazılması devam ediyor. Namazda ölen, secdede ölenler var ya. Secdede ölenler var. Namazda ölmek nasip olanlar var. Bunlar mahşer sabahına kadar secdede ya namazda yazılacak. Neden? Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Ama evveli var. Kemucune kematacun. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Yaşamanın önemi var. Saatlerin nerede geçti? Günlerin geceleri nerede geçti? Sen Allah'ın zikrinde miydin fikrinde miydin? Mevla sana acır ara sıra günahta işlemiş olabiliriz kimse peygamber değil ama ekseriyetine bakılır yani. Sen Allah yolunda yaşadınsa su testisi su yolunda kırılacak yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak acaba abi her sabah mukabiliye gidersen, her Ramazan gidersen, her sabah namazına gidersen cami kapısında ölürsün. Bu cindi bir adımına bir günah siliniyor bir adımına bir sevap yazılıyor cami yolunda. Zaten her giderken, gelirken men gadailel mescideurah öğün ikindiye giderken, gelirken veya sabah namaza giderken, gelirken kim adım atarsa e haddellahu lev nüzü lev kulle ma gadaurah Bukhari'dir. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerifi. Her gidişinde Allah konaklarını, köşklerini, saraylarını yapar diyor cennette. Her dönüşünde bir daha köşklerini, saraylarını yapar. Kaç adımdan geri dönüyorsa gidişinde de, dönüşünde de. E bu zat şimdi bak tertemiz ölmüş. tabi öğle namazına kalkmış. İkindi olsa haberim olsa ben ikindiye belki yetişirdim. Ama nasip meselesi. Ben tabii sevdiğim bir abimiz, kıymetli bir abimiz. Ama mesleri yırtılmış. Neden yırtılmış? Kaza namazlarına defter tutmuş. Kazalarımı bitireyim. Halbuki hasta değil. Allah ilham ediyor öleceğini. Demiş ki kaza namazlarımı artırayım demiş. Defter hesabı tamamlayayım demiş. Bunlar bize ibret olsun. Kat senelik kaza namazı olanlarımız var aramızda. Senin gülmeye, oynamaya, senin fuzuli işlere, diziye, maça nereden vakit buluyorsun? Zaruri helalinden paranı kazan. Bir de çoluk çocuğun nafakasının dışında istirahat mecbur. Uyumazsan hiçbir iş şey yapamazsın. Geri kalan bütün vakitlerini kaza borcuna ayırman lazım. Mübarek Şafii mezhebinde kazası olan terabi bile kılamaz, haramdır, Terabi bile kılması haramdır Şafii mezhebinde, ilk borç ödenir diyor Şafii ha biz Hanefiyiz onun için böyle mühim sünnetleri teravih ama efendi hazretleri derdi 12 rekat kuşluk kılma mübarek madem kazan var iki rekat kıl gerisini kazaya ver derdi teheccüd iki rekat kıl Geri kalan kazağını kıl derdi. 12 rekat nafile niye kılıyorsun? Hanefiyiz, kılarız ama iki kıl bari derdi. Çünkü borçlusun. Defter her gün namazı 100 rekata çıkartmış Şaban abi. Ve 100 rekatlarla günlük aylardır hesabı, defteri tamamlamış. Arkadaşlar da diyor Hasan abi falan vardı Şişman Hasan abi. Bu da gelmedi bu sene hiç. Onda bulun bana. Ondan sonra o onların arkadaşlarıdır. Onlar burada bizim muhtar falan o da e, demişler ona ki artık kim dediyse ya sen artık kazaları da bitirdin herhalde gidersin demişler ona o da ya demiş gidersek demiş inşallah borçlu gitmeyiz demiş yani ve adam yeni defteri kapatmış kazan bitti demiş Mevla'ya gitmiş Allah cümlemize hesaplarımızı tamamlayarak borçlarımızı ödeyerek kul haklarından helallık alarak Allah'ın haklarını yerine getirerek bütün zekat oruç ne kazamız varsa kadın erkek hepsini ödeyerek hanım kardeşler de ramazan kazalarını bırakıyorlar öbür ramazana ya mübarek zaten en fazla hayıza denk gelse on güne denk gelir en fazlası on bunu gerisi özür zaten oruca mani değil ondan yukarısı sen on günlük orucu 355 gün gökteki ay hesabı konuşuyorum yani 355 günde on günü tutmamısın şubatta tut en kısa günlerde tut be kadın Gelmişler bu seneyi Ramazan tutuyorlar. Geriden borcun var mı? Var. Ama ne diyor Adi Şerif'te? Bir daha Ramazan'a kadar geçen Ramazan'dan borcu kalan hastaydın iyi oldun. Veya seferiyken tutmadın özü, özür kabul ettin. E, geldin tutmadın. Kadın hayızdın tutmadın tutmayacaksın. Haşa tutulmaz. Ama tutmayacaksın ama 355 gün geçti 10 günü çoğu 10 olmaz zaten 6, 7, 8. Onu tutmadın. E bunu ama bulamazsan kabul olmaz diyor hadis-i şerifte. Ya bu borçlarla, bu açık hesaplarla ölüme doğru gidiyoruz. Pat diye öleceğiz yani. E nasıl böyle açık hesap bırakıyorsun? Ben Müslüman ya. Ölüm var, kabir var, ahiret var. Sen yapma bunu. PKK'yı kahreyle, destekleyenlerini mahveyle. Terörü bitir ya Rabbelan. Bak geçen Berat'ta yaptık duayı. Seneye Berat'a çıkartma dedik. Yağmur saatinde siz ordaydınız. Aa seneye kalmayacak inşallah. Bu dualar boşuna değil. Bu dualar kabul saatlerine denk gelen dualardır. İnşallah temizlenecek vatanımız. Allah Teala şehitlerimize gari gari rahmet eylesin. Mahşere kadar kabirlerini nur eylesin. Hediyelerimizi vasıl eylesin. Dualarınız kabul, duanız var. Yüzde yüz kabul bir duanız var. Onu yapın inşallah. İçinizde niyet tutun, dua yapın, dilinizle yapın. Salavat getirin. İsteyin bir şey, peşine bir salavat daha tamam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار آمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد معلومة وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أهل. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمان وأكثر صلى عليك الله ما غيث همى اوقى السهول وبالجبال وبالقرى